6. Bölüm Haris, Halime'yi uğurladıktan sonra yanında kalan Abdullah'ı avutabilmek için akla gelen her çareye başvuruyordu. Fakat karnı aç olan çocuğun sütten başka hiçbir şeyle susturulamayacağını da adı gibi biliyordu. Yine adı gibi bildiği bir hakikat daha vardı. Halime'nin memelerinde bulunan ve Abdullah'a yetmeyen sütün iki çocuğu kökten aç bırakacağı. Zavallı çocuğun yetimliğinin üzerine bir de açlık ilave edilmiş olacak dert birken beşe çıkacaktı. Bütün bunlara sebep yokluktu, kuraklıktı. Bu iki sebep bir olmuş, oğlunu doyurmaktan aciz bir kadını bir de emzirmek üzere çocuk aramaya koşturmuştu. Önceleri sabaha kadar bir çocuğun feryadıyla defalarca uyanan aile... Şimdi uykuya tamamen hasret kalacak, başlarına dar gelen dünya mükemmel bir zindan halini alacaktı. Güneş batmak üzere ufka merdiven dayamıştı ki Halime kucağında bir çocuk olduğu halde döndü. Yüzünde memnunluk izleri vardı. Haris bu memnunluğu yapılan pazarlığın tatminkar oluşuyla yorumladı. Yüzün gülüyor Halime. Evet gülüyorum. Çünkü gül yüzlü bir yavruyla döndüm. Haris, gül yüzlü olmak karın doyurmaz ki der gibi baktı. Ama, bak bir defa Haris yavruya diyerek yüzünü açınca kundaklı yatanın gerçekten bir çocuk olduğuna inanmak bile istemedi. Ayrıca tarif edilmeyecek derecede tatlı bir koku geliyordu ondan. Halime oturdu. Sağ meme yine Muhammed'in gül dudaklarını buldu. Sol meme Abdullah'a verildi. Abdullah'ın ilk alışta ağzını dolduran ve doğduğundan beri hasret kaldığı bol bir sütü emmeye başladığı görüldü. Çok geçmeden çocukların ikisi de uyuyakalmışlardı. Haris inanamadığı fakat gözlerinin gördüğü bu durumu hayretle seyrediyordu. Abdullah'ı da bu yavruyu da doyuran bu kadar süt nereden geliyordu? Şimdi sıra kendilerine gelmişti. Her aile gibi onlar da develerini sığıp sütünü içme mecburiyetindeydiler. Bir şeyler bulabilirim ümidiyle bitkin deveye yöneldi. Memeler sütle doluydu. İstediklerinden fazla süt vardı devede. Halbuki bu kadar süte rüyasında bile razıydı Haris. Aylardır hasret kaldıkları rahat bir gece geçirdiler. Abdullah ilk defa ağlamadan, sızlamadan uyumuş. Halime uykusunu bölmeden sabaha kadar uyumanın tadını aylardır ilk defa tatmıştı. Sabahleyin deveyi yoklayan Haris yine bol miktarda sütün bulunduğunu görünce artık... Bunun bir tesadüf olmadığını anladı. Halime, pek mübarek, pek uğurlu bir yavru getirdin yuvamıza, dedi. Kısa süren bir alışverişten sonra, Beni Saat kabilesi tekrar yola koyuldu. Halime'nin eşeği yine söz dinleyiciye benzemiyordu. Ama bu defa koşarcasına önde gidiyor, kabile halkı gerilerde onları takip ediyordu kabile kadınları bu defa Halime'ye seslendiler. Başına rahmet yağsın Halime. Biraz yavaş ol. Halime arkadaşlarından ayrılmak hevesinde değildi ancak eşek durmamaya azmetmişti. Yularını çekerken Haris de önüne geçti ve durdurdu. Arkadaşları yetişince salı verilen eşek yine koşar gibi yürümeye çıkınca yolcular seslendiler. Haris? Haris, bu dünkü eşek bugün yarışa çıkmadı ya. Baksana yarışta gider gibi gidiyor. ''Babamın başı için doğru söylüyorum ki, bu dünkü eşektir.'' Biri söze karıştı. ''Elbet biliyoruz, dünkü eşek. Ama bugün onda bir hal var.'' Müzik Beni Saat kabilesinin toprakları, çoktandır suya hasretti. Hayvanlar bir tutam ot bulamaz haldeydi. Koyunlar, develer aç gidiyor, yine aç dönüyorlardı.'' Mideler boş, memeler kupkuru'ydu. Bununla beraber Halime'nin hayvanları hem karınları tok hem de boz sütle dönüyorlardı. Eve, kabile halkının bile farkına vardığı bir bereket gelmişti. Çocuklara varıncaya kadar herkes Muhammed'in gelişinden memnundu. Bizim hayvanları da Halimelerin hayvanlarının otladığı yerde otlatın diyenler oluyordu. Sürünün başında bulunan çobanlar hep aynı yerde otlatıyoruz, her gün beraber gidip geliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Onların hayvanları doyuyor, bizimkiler aç dönüyor diyorlardı. Akıl erdirilemeyen sır hayvanların yemeden doyması, doymadan süt vermesiydi. Halime bazen bilerek, bazen unutarak Abdullah'ın memesini Muhammed'e vermek istemiş fakat her defasında gül dudaklar kapanmış, o sevimli yüz. ''Kardeşimin hakkını giyemem. Bana kendi mememi ver.'' dercesine Sağ sola çevrilmişti. Ayrıca bu yavrunun altını kirlettiğini hiç görmemişti Halime. Geldikleri günden itibaren iki yavru da sabahlara kadar mışıl mışıl uyuyorlar Anne, baba ve kardeşler rahatsız edilmiyorlardı. Yüce Mevla, Muhammed'in rahatsız olmaması için, Abdullah'ın beşiğini meleklere sallatıyor denilebilirdi. Halime, ne güzel koku bu. Vallahi bir iş var bu çocukta, diyenler oluyordu. Kendisiyle giden ve analı babalı çocuklar alanlar, Abdülmüttalib'in torununu almadıklarına yetimdir diyerek dudak büktüklerine pişman olmuşlardı. Günler Halimeler'in saadet günleri olarak geçmeye başladı. <gülüyor> Muhammed mükemmel denecek şekilde büyüyor, gelişiyordu. 8 ayın bittiği günlerde artık konuşmaya başlamıştı. 9. ayın sonundaysa ...rahatça konuşuyordu. İki yaşının bittiği günlerde sütten kesilmiş... gürbüz bir çocuk olmuştu. Artık annesinin götürülmesi gerekiyordu. Bir sabah kardeşi Abdullah ve ablası Şeyma ile... ...arkadaşlarıyla vedalaştı. Saat bin Bekir kabilesinin yurdundan ayrıldı. Halime ve Haris ile birlikte Mekke'ye doğru hareket etti. Annesine, dedesine kavuşacaktı. Ardında... ...ona el sallayan kardeşlerin gözleri yaşlıydı. Amine'nin oğluna kavuşması... ...oldukça hüzünlü bir tabloydu. Daha iki aylıkken giden yavrusunun haseti... ...fazlasıyla birikmişti. İki yılın hatıralarını dinledi. Her bakımdan memnundular. Rahatça uyuduğu... ...yatağından daima tertemiz kalktığı süt anne ve babayı asla üzmediği, kardeşleriyle kavga yapmadığı Amine'ye anlatıldı. Halime sözlerini şöyle tamamladı. Biz Muhammed'i öz evladımız bildik. Öyle sevdik, öyle bağrımıza bastık. Çünkü o gelince evimize bereket yağdı. Yüzümüz o geldikten sonra güldü. Çocuklarımızın karınları o gelince doydu. Evimizde birbirimizle daha çok anlaşır olduk. ''Huzur bulduk. Rahata erdik. Biliyorsunuz ki öz annesi sensin. Bundan sonra Muhammed senin yanında kalacaktır. Ancak bizi düşündüren hatta korkutan bir şey var. Ne o şey? Mekke vebası. Amine'nin gözleri daldı. Gerçekten de bugünlerde Mekke'yi kırıp geçiren bir vebanın hükmü geçiyordu. Bu vebanın Muhammed'ine bulaşması ihtimali de vardı.'' Bu veba, bu önüne geçilmez ölüm fırtınası bütün Mekke sokaklarında alabildiğine sertesiyor, açık bulduğu kapıdan giriyor, rastladığını deviriyor, kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. Her gün, her sokakta ölüm vardı. Her çaldığı kapı mecburen açılıyor, kapısı çalınan daima mağlup düşüyordu. Abdülmuttaliplerin kapısı ne zaman çalınacak, bu aile ne zaman kurban vermeye başlayacak, bilinmiyordu. Bir taraftan dünyanın tek incisi Muhammed'i diğer tarafta ekin biçer gibi insan biçen veba. Yavrum yanımda kalsın. İşte bu sözü söyleyemedi Amine. Ciğer paresini bile bile tehlikenin kucağına atmaya razı edemedi gönlünü. Çaresizdi. Hasretine dayanmak, sağ kalırsa bu belanın ortadan kalkmasından sonra kavuşmak üzere gitmesine izin verdi. Ancak iki senedir hasretini çektiği yavrusunu, sadece birkaç saat görmek yetmedi amileye. Sırtındaki gömleğini çıkardı. Yenisini giydirdi. Asıl maksadı onun kokusunun, terinin sindiği bu gömleği koklayarak hasretini gidermeye çalışmak, uykunun tutmadığı gecelerde akan gözyaşlarını bu gömlekle kurulamaktı. Ayrılık saati çattığı zaman yavrusuna. Haydi, selametle git. Seni Allah'a emanet ettim." dedi. Dedi ama gözleri yaşardı. Halime'nin elinden tutup giden, dönüp dönüp bakan yavrusuna takıldı kaldı gözleri. Gönlü onun peşinden sürüklenir gibi oldu. Onlar gözden kaybolunca odasına girdi. Ağladı. Doya doya. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Aradan fazla zaman geçmedi. Komşudan yükselen bir feryat, Mekke debasının bir açık kapı daha bulduğunu, bir kurban daha aldığını bir hayatın mumunun daha söndüğünü anlatıyordu. Kalbi yücelere tırmandı. Her şeye kadir olan büyük kudret sahibinin önünde dualar, niyazlar etti. Yavrusuna tekrar kavuşturması dileğini, gözyaşlarına sararak sundu. Abdülmütalip, Torununu gördüğü zaman gözlerine inanamadı. İkisine de böyle gürbüz, böyle gelişmiş olabileceğini düşünememişti. Ama tam düşündüğü gibi güzeldi. Ancak gelişiyle gidişi bir olan Muhammed'inden ayrıldığı için pek üzgündü gönlü. Halimelere yeter derecede ücret verilmişti. Oysa Halime hiç ücret almamaya bile razıydı. O ücretini her gün alıyordu. Halime evinin bereketiyle birlikte döndüğü zaman herkes memnun olmuştu. Bir günlüğüne annesini, dedesini görüp ayrılmanın sevinç ve acısını beraber yaşayan Muhammed de iki senedir beraberce yaşadığı kardeşlerinin arasına katılmış, onlara sarılmıştı. Halime ve Haris pek çok şey borç oldukları bu yavruya daha çok bağlandıklarını hissetmişler, evin asıl direğinin o olduğunu bir kere daha anlamışlardı. Mekke'den döndükten sonra aradan bir müddet geçti. Bir gün Abdullah telaşla içeriye girdi. Son derece heyecanlıydı. Yüzünden okunan sadece korkuydu. İki adam geldi. Kureyşli kardeşim yatırdı. Göğsünü yardı diyebildi. Halime deli gibi fırladı. Haris koştu. Şeyma arkalarından geliyordu. Kureyşli kardeş evin arka tarafında solgun bir yüzle ayakta duruyordu. Halime onu bağrına bastı. ''Ne oldu yavrum? Neden gül yüzün solgun?'' Cevap, ''Hem korku verdi, hem düşündürdü.'' Beyaz elbiseli, iki adam geldi. Beni yere yatırdılar. Göğsüm yarıp, bir şeyler çıkardılar. ''İşte bu şeytanın nasibidir.'' diyerek attılar. Biri su getirdi kalbimi, o suyla yıkadılar. Daha sonra göğsümü kapattılar. Halime bunları dinlerken, Küçük dilini yutacak hale gelmişti. Hiç kimse bu yavrunun yalan söylediğini iddia edemezdi. Ancak ne üzerinde ne de bulunduğu yerde kan lekesi mevcuttu. Nerede oldu bunlar yavrum? İşte burada. Tekrar baktı halime. Yine bir şeycikler yoktu. Ne kan ne su ne de şeytanın nasibidir diyerek atılan. Yavrum rüya görmüş olmayasın. Uyuyor muydun? Hayır uyumuyordum. Rüya değil, hayalde değil. Halime, Abdullah'a döndü. Kim anlattı bunları sana? Kimse anlatmadı. Ben de gördüm ikisinin elbisesi beyazdı. Haris, aç bakayım göğsünü. Göğsünü açtı. Hafif bir çizginin varlığı belli oluyordu. Hani nereye gitti o adamlar oğlum? Birden kayboldular. Halime'nin başı önüne düştü. Haris, bir şey diyemedi. Bu hadise Halime'yi de, Haris'i de, İyiden iyiye sarstı. Halime akşama kadar boğlu gözlerle düşündü durdu. Haris hep başı önünde gezdi. Gül gibi geçinip giderken birdenbire karşılaşıverdikleri bu durum hiç de iç açıcı değildi. Halime akşam oluncaya kadar Kureyşli yavrusunda bir değişiklik görebilirim diye baktığı durdu. Anlattığı olayın zararlı bir tesir bırakıvermesinden korkuyordu. Davranışları da konuşmaları da normaldi. Yine tatlı tatlı konuşuyor, tatlı tatlı gülümsüyordu. Ama artık Halime'nin içine kurt düşmüştü. Ya yine aynı hal verirse, ya başına bir felaket geliverirse. Derdini Haris'e açtı. Haris içini çekti. Kalbini aynı korkunun doldurduğunu söyledi. Baş başa verdiler, konuştular. Bütün yollar bir zarara uğratmadan onu annesine ve dedesine teslim etmekle birleşiyordu. Halbuki o bu evin saadet direğiydi, bereket kaynağıydı. Kıtlık ve kuraklık bütün şiddetiyle saat bin Bekir'i kavururken, bu yavrunun hürmetine, tepelerine bereket yağmış, kendilerini beklemedikleri bir bolluğun kucağında bulmuşlardı. O giderse ne olurdu? Develer yine aynı sütü verir mi? Masul yine yüz güldürecek bollukta olur muydu? Karar, gözlerin yaşarması, yüzleri kaplayan neşenin silinmesi şeklinde belirlendi. Götürülecek, anasına teslim edilecekti. Bu kararı duydukları zaman, Şeyma ve Abdullah, ceğerlerinin dağlandığını hissettiler. Küçücük Abdullah bile, ''Kureyşli kardeş olmadan neyin tadı olur ki?'' diyordu. Halime, o gece birkaç defa geldi. Bu evde son gecesini geçirmek üzere mışıl mışıl uyuyan yavrusunun yanına diz çöktü. Onun mis kokan nefesiyle ciğerlerini defalarca doldurdu. Artık bu oda böyle kokmayacaktı. Onu emzirmek üzere her kucağına aldığında, her göğsüne bastırdığında cennet bahçelerindeymiş gibi duygularla dolmuştu içi. Bu gül yüzlünün Tekrarı acıkmasını, tekrar gelip göğsüne sokulmasını her defasında ayrı bir özleyişle beklemişti. Memesini onun ağzına verirken sevinçten titrediği çok olmuştu. O emerken etrafını melekler mi sarıyordu yoksa kendisi nurlar alemine mi giriyordu? Ruhu aklın ulaşamadığı yüceliklerde mi uçuyordu neydi? Acaba ileride büyük bir insan olduğunu alemin bildiği zaman Halime hayatta olur muydu? Onun etrafını çeviren bu duvarlar misk ve amberle oğulmuşçasına tatlı bir kokuyla bürünmeyecekti artık. Nice zaman vardı ki evdeki kokuyu garipseyen kadınlar sormuşlardı. Bu Muhammed'imin kokusu cevabını almışlardı. Saçmalama hani Muhammed burada? Ama Halime yalan söylemiyordu. Onun nefesi, onun teri, onun üzerine giydiği elbise, hatta onun elinin değdiği çocuk saatlerce güller gibi kokuyordu. Neticede durumu gözleriyle görüp anlayan çocuklarına, ''Sen bugün Muhammed'le oynamışsın.'' deme imkanını bulmuşlardı. Kör bir insan, yanına yaklaşan Kureyşli Muhammed olduğunu biliyordu. Bu koku, Hz. Adem'den beri gelen ve kıyamete kadar gelecek olan insanlar arasında sadece ve sadece ona aitti. Halime o gece sabaha kadar defalarca uyandı. Her uyandığında geldi kokladı. Her defasında iç sızısı duydu. Her defasında gönlünden bir şeylerin koparılmakta olduğunu hissetti. İstiyordu ki bu gece uzayıp gitsin. Güneş doğuşunu geciktirsin. Gecenin bu değerli misafiri bu evi biraz daha şenlendirsin. Onun evinde misafir etmenin zevkini Halime biraz daha duysun. Fakat aksine gece hızla yol alıyor gibiydi. Güneşin doğmaya hazırlanmakta olduğunu horozlar ilan etmeye başlamıştı bile. Artık yatamazdı yanı başında oturdu.